Üç ay önce ayağından ameliyat oldu diyor nenem. Üç ay oldu ayağa kalkamıyor. Doktorun ayağa kalkması, doktorlar ayağa kalkması gerektiğini söylüyorlar ama kendisi buna güç yetiremiyor diyor. Bu durumda namazlarını nasıl kılmalı? Şimdi doktorlar ne derlerse desinler. Şimdi kadıncağız ayağa kalkamıyorsa niçin ayağa kalkmıyorsun diyecek halimiz yok. Eğer gücü yoksa ayağa kalkamıyorsa namazını oturarak kılar. Yerde oturarak kılabiliyorsa yerde kılar. Rükû ve secdesini de ima ile yapar. Yani rükûn iması biraz öne doğru eğilerek işte rükûnü yapar. Secdeyi de ona göre biraz daha fazla eğilerek öne doğru yapar. Ama Yerde de oturarak namaz kılma imkanını bulamıyorsa, ayakları ağrıyorsa, sandalyede oturarak veya divan üzerinde oturarak, kanepe veya çekiyat gibi bir şey üzerinde oturarak kılabiliyorsa, bu sefer o şeylerin üzerinde oturarak da namazını kılması mümkündür. Evet.